Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sayıdeğer dinleyenler Riyazu Salih'in hadis kitabımızın 217. babı olan Ramazan orucu konumuz Konuyla ilgili ayetler Ey iman edenler Sizden öncekilere farz kılındığı gibi şeytani dürtülere karşı direncinizi arttırarak günah ve kötülüklerden korunabilmeniz için oruç size de farz kılınmıştır. Oruç belirli ve sayılı günlerdedir. Bu da Ramazan ayının tamamıdır. İçinizden her kim hasta veya yolcu olur da orucunu tutamazsa Ramazan'dan sonraki diğer günlerde tutmalıdır. İhtiyarlı, bünyesinin zayıflığı, iyileşme ümidi olmayan, hastalığı gibi sebeplerle oruç tutmakta zorlanan ve bu yüzden ancak güçlükle oruç tutabilen kimselere gelince Onlar tutamadıkları her gün için bir yoksulu doyurarak fidye vermelidirler Fakat her kim gerekenden fazla fidye vererek gönülden bir iyilik yaparsa bu kendisi için elbette daha hayırlıdır Bununla birlikte tüm zorluğuna rağmen oruç tutmanız eğer orucun size kazandıracağı yararları biliyorsanız sizin için fidye vermekten daha iyidir. Oruç tutmaları sağlık açısından tehlikeli olan kimselerin ise oruç tutmayıp maddi imkanlar el verdiği takdirde tutamadıkları her gün için bir yoksulu doyurmaları gerekir. Oruç tutmanız gereken o sayılı günler ay takvimine göre Ramazan ayıdır ki bu Kur'an insanlığa yol göstermek, hidayetin apaçık bilgilerini ve doğruyu yanlıştan ayırt etmenin şaşmaz ölçüsü olan Furkan'ı ortaya koymak üzere o ayda indirilmiştir. Öyleyse içinizden her kim o aya sağ salim erişirse, onu baştan sona oruçlu geçirsin fakat her kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı gün sayısınca diğer günlerde orucunu kaza etsin. Allah sizin için kolaylık diler zorluk çekmenizi istemez. Oruç günleri olarak belirlenen sayıyı tamamlayasınız. Sizi doğru yola ilettiği için kendisini saygıyla yüceltesiniz. Ve bunca nimetleri karşılığında O'na şükredesiniz diye size her türlü kolaylığı gösterir. Bakara suresi ayet 183, 184 ve 185. ayetler. Konu ile ilgili hadisler Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam farklı yer ve zamanlarda şunları söylemiştir. Allah-u Teala insanoğlunun oruç dışındaki bütün yapıp ettikleri kendisi içindir. Yani oruç dışındaki her ibadetin insana haz veren, onu tatmin eden bir tarafı vardır. Oruç ise yalnızca benim içindir ve mükafatını da bizzat ben vereceğim. Onun sevabını yazmakta melekler bile azze düşer buyuruyor. Oruç her türlü kötülüğe, günaha karşı kalkandır. Onun için biriniz oruçlu iken, ne olursa olsun kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Şayet biri kendisine söver ya da sataşırsa ben oruçluyum. Kötülüğe kötülükle karşılık veremem desin. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katına mis kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği zaman diğeri de Orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Oruç tutan kimsenin iftar ettiği anki sevinci ne kadar gerçek ise Allah'a kavuştuğu zaman yaşayacağı sevinç ve mutluluk da o kadar gerçektir. Buhari'de geçen bir başka rivayette Yüce Allah şöyle buyuruyor. Oruçlu kişi yemesini içmesini ve cinsel arzularını benim rızam için terk eder. Oruç doğrudan doğruya benim için yapılan bir ibadet olduğundan onun mükafatını da bizzat ben vereceğim. Her iyilik aslında on katıyla ödüllendirilir fakat oruç başka onun mükafatı bu ölçünün çok çok üzerinde olacak ve oruç tutan kişi hayal edemeyeceği büyüklükte mükafatla ödüllendirilecektir. Müslimin bir rivayetine göre peygamber Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur. Yaptığı her iyiliğin karşılığı insana kat kat fazlasıyla verilir. Bir iyilik 10 mislinden 700 misline kadar katlanır. Allah buyuruyor ki fakat oruç başka o benim içindir. Mükafatını da sadece ben vereceğim. Çünkü oruç tutan kimse cinsel arzularını ve yemesini içmesini yalnızca benim rızam için terk eder. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği zamanki sevinci diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam bir sohbetinde vermesi gereken zekat ve sadakanın kat kat fazlasını vermek suretiyle Allah yolunda çifte infakta bulunan kimseye cennet kapılarından Ey Allah'ın sevgili kulu burada senin için hazırlanmış sonsuz hayır ve bereket vardır diye nida edilir. Nitekim Namazda öne geçenler namaz kapısından Allah yolunda mücadele edenler öne geçenler Cihat kapısından Oruçta öne geçenler reyyan kapısından Sadaka konusunda öne geçenler de Sadaka kapısından cennete davet edilirler buyurdu Ebu Bekir radiyallahu an Anam babam sana kurban olsun ya Resulallah Gerçi bu kapıların herhangi birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılma ihtiyacı yoktur fakat bu kapıların hepsinden birden çağrılacak kimseler de var mı diye sordu. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam evet vardır. Senin o bahtiyarlardan olacağını ümit ediyorum buyurdu. Sehil bin Sad radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Cennete Reyyan İnsanı suya kandıran cennet içeceği denilen bir kapı vardır ki Mahşer günü oradan ancak oruç tutmuş olanlar girecek Onlardan başka hiç kimse o kapıdan giremeyecektir O gün oruçlular nerede diye çağrı yapılacak Onlar da kalkıp oradan cennete gireceklerdir Oruçlular girdikten sonra o kapı ebediyen kapanacak Ve bir daha oradan hiç kimse giremeyecektir Ebu Said el-Huderi radıyallahu anh’tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir kul Allah uğrunda bir gün oruç tutarsa, bu bir günlük orucu sayesinde Allah onu 70 yıl cehennem ateşinden uzak tutar. Ebu Hureyre radıyallahu anh’tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim yürekten inanarak ve karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek, yani tam bir ihlas ve samimiyetle Ramazan orucunu tutarsa Alacağı büyük mükafatın yanı sıra Geçmiş günahlara da bağışlanır Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Ramazan ayı girdiğinde ilahi rahmet adeta coşarak Müminleri her zamankinden daha fazla kucaklar Öyle ki Cennete götüren bütün hayır ve bereket kapıları ardına kadar açılır. Cehennem davetçisi şeytanların ise faaliyet alanları daraltılır. Etkileri iyice kısıtlanır. Böylece cehenneme götüren şer kapıları kapanır. Ve müminleri vesveseye düşürüp yoldan çıkarmaya çalışan insan ve cin şeytanlarının adeta eli kolu, kelepçe ve prangalarla bağlanır. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ramazan hilalini gördüğünüz zaman oruca başlayın. Şevval hilalini görünce de oruca son verin. Eğer Ramazan'ın ilk günlerinde hava bulutlu olur da hilal görülmezse o zaman bir önceki ay olan Şaban 30'a tamamlayın. Ondan sonraki günü de Ramazan'ın birinci günü sayın. Çünkü hicri takvime göre bir ay 30 günden fazla olamaz. 218. Bab Ramazan'da çok hayır yapmak. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma anlatıyor. Peygamber aleyhisselam insanların en cömertiydi. Onun en cömert olduğu günlerde Ramazan'da Cebrail ile buluştuğu günlerdi. Cebrail aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde peygamber ile buluşur ve Kur'an'ı müzakere ederlerdi. Yemin olsun ki Cebrail ile buluştuğu zamanlar Resulullah aleyhisselatü vesselam esen rüzgardan daha cömert olurdu. Yüklendiği yağmur bulutları ile yeryüzünün her tarafına rahmet ve bereketler taşıyan rüzgarlar bile peygamberimizin o günlerdeki cömertliği, lütufkarlığı şefkat ve merhametinin yanında sönük kalırdı. Ayşe radiyallahu anheden şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ramazan ayının son 10 günü gelince Peygamber aleyhisselam mescitte itikafa girerek gecelerin büyük bir kısmını ibadetle geçirir. Ev halkını namaza kaldırır. Kendisi her zamankinden daha fazla ibadet eder. Ve itikafa girdiği 10 gün boyunca hanımlarına yaklaşmazdı. 219. Bab Ramazan'dan önce oruç tutarak onu karşılamanın yasak oluşu. Ebu Hureyre radiyallahu Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz bir iki gün öncesinden oruç tutarak Ramazan'ı karşılamaya kalkmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmaya... Adet edilmiş olan kimse Orucu o zamana denk geldiyse O gün orucunu tutabilir Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Ramazandan Bir iki gün önce oruç tutmayın Hilali görmediğiniz halde ne olur Ne olmaz diyerek oruca erken başlamayın Ramazan hilalini gördüğünüz zaman Oruca başlayın Şevval hilalini görünce de oruca son verin. Eğer hava bulutlu olduğu için hilali göremezseniz bir önceki ayı 30 güne tamamlayın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamı şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Ramazan'dan önceki iki hafta yani Şaban'ın ikinci yarısında oruç tutmayın. Ancak belli günlerde nafile oruç tutma alışkanlığı olanlar o zamana denk gelen oruçların tutabilirler. Ammar bin Yasir radiyallahu anhuma diyor ki Her kim Şaban'ın son günü mü yoksa Ramazan ilk günü mü olduğundan şüphe edilen günde güya ihtiyatlı olma oruç tutarsa Muhammed aleyhisselama isyan etmiş olur. Çünkü Peygamberimiz ibadetlerde şüphe ve kuruntulara itibar etmeyi ihtiyat ve tedbir namına da olsa ibadetlerin sınırını genişletmeyi yasaklamıştır. Dolayısıyla Belki Ramazan girmiştir ben en iyisi o gün oruç tutayım da Ramazan başlamışsa Ramazan orucunu Değilse nafile oruç tutmuş olurum diyerek Ramazanı karşılayan kimse ibadet edeyim derken günaha girmiş olur Bu ölçü diğer bütün ibadetler için de geçerlidir Talha bin Ubeydullah radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam Hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım bu hilali bizim için her türlü korkulardan emniyet, imanımızda sebat, bela ve musibetlerden selamet ve İslam üzere devam vesilesi kıl. Ey hilal benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır. Sahurun faziletiyle ilgili Enes bin Malik radiyallahu anh Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmekte. Sahura kalkın ve bir lokma yemek bir yudum suyla bile olsa sahur yapın çünkü sahurda bolluk ve bereket vardır. Zeyd bin Sabit radiyallahu şöyle demiştir. Bir keresinde Peygamber aleyhisselam ile birlikte sahur yemeği yedik ardından sabah namazını kıldık. Zeyde sahur yemeği ile sabah namazı arasında ne kadar zaman geçmişti diye soruldu. O da elli ayet okuyacak kadar cevabını verdi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselamın iki müezzini vardı. Bilal ve Abdullah ibni Ümmü Mektum. Ramazan ayı boyunca biri imsak vaktini diğeri sabah namazı vaktini bildirmek üzere ezan okurdu Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Bilal geceliğin sizi sahura kaldırmak için sabah namazının vakti girmeden önce ezan okur Bilal'in ezanından sonra Abdullah ibni Mektum ezan okuyunca kadar yiyip içebilirsiniz Abdullah bin Ömer diyor ki bu iki ezan arasındaki zaman müezzinlerden biri ezan okumak için çıktığı yerden inip Diğer çıkıncaya kadar geçen vakitten ibaretti. Bilal ezan okuduğu yüksekçe yere çıkıp ezan okuduktan sonra orada oturur zikir yaparak ve dua ederek gökyüzünü gözetler şafağın sökmesini beklerdi. Şafak sökmeye başlayınca iner ve amı olan İbn-i Mektum'a vaktin girdiğini haber verirdi. O da çıkar. Ve hem sahurun bittiğini hem de sabah namaz vaktinin girdiğini ilan eden ezanı kurdu. Bu ikisinin ezanı arasında bir saate yakın bir zaman geçerdi. Evet saygı er dinleyenler ne yazık ki bu güzel sünnet zamanla unutulmuş ve halkı sahura uyandırma işini Ramazan davulcuları üstlenmiştir. Amr bin El As antan Peygamber Aleyhisselamı şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Bizim orucumuzla kitap ehli olan yani Yahudi ve Hristiyanların orucu arasındaki en önemli fark sahur yemeğidir. Evet saygıdeğer dinleyenler, bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Selamun aleykum ve rahmetullah.